Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler, inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler.